geçmişten günümüze bu saldırılara muhatap olan kimseler mücadele ettiler, mücadele ettiler. Size karşı <gülüyor> yapılan saldırılar var. Bu saldırılar sizi yoruyor mu hocam? Elhamdülillah. Müslüman e, yorulmayacak, yorulmuyoruz. Yani hamd ediyorum. Ya Rabbi sana düşman olanlar, kitabına düşman olanlar Resulullah Aleyhisselam'a düşman olanlar bana dost değil diye Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorum Benim için büyük bir hamd vesilesidir bu Tabii Biz kavga adamı değiliz Kavga etmek için dünyaya gelmedik Ama kimse bizden şunu beklemesin Ben Dilediğim gibi Kur'an-ı Kerim'e söveyim Sünnete Resulullah Aleyhisselam'a söveyim Sen buna ses çıkarma Yani Hristiyanlıkta bu var bir yüzüne bir tokat vurulduğu zaman diğer yüzünde ama bizde o yok. Biri tokat vurduysa onu yer. İslam'da kısas var. İslamiyet bunu getirmiştir. Bu hakikati getirmiştir. Yani sen bu kitaba sövemesin. Resulullah Aleyhisselam'ın muazez yoluna sövemesin. Eğer söversen ilim fikir meydanında mutlaka bunun cevabını alacaksın. Yani bundan Erhamdülloh hiç müteessir olmam. Bunlar normaldir, olacaklardır. Biz çocukluğumuzda ilk bunlarla imamatı mektebindeyken bunların saldırılarına maruz kaldık. Ama o zaman büyük doğuyu bu kardeşin tanıdı, üstadın o yolu diyor ya. Yani e, beni Allah tutmuş kim eder azad? Ben Allah'ın kuluyum, Rabbimin kuluyum. Ne buyurdu, ne duyurdu, ne bildirdiyse ona göre yaşayacağız. Kavadayı değiliz ama Müslümanız. Başımızı secdeye koyarız. Bunun anlamı bu bağış senden başkasının önünde eğilirse sana ihanet etmiş, bu secdeye ihanet etmiş olur Ya Rabbi deriz. İdeologyaların, masalların, masal kahramanlarının, sahte kahramanların önünde eğilmeyiz Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar eğilmedik. rukude secdede, kıyamda, ellerimizi bağladığımız anda bütün bunların sözünü veriyoruz. Peki bütün bunlar iftira, yalan, buhtanla saldırıyorlar. Ne yaparız? Terste hep kardeşlerime şunu söylerim. Üniversitelerde, gittiğim yerlerde, konferanslarda Kardeşlerim hep şunu söyledim İki noktada hassas olacaksınız Bir Para mevzuunda Para Elhamdülillah Para mevzuunda Şimdiye kadar Tek bir konuşmamdan bir kuruş almadım Ha bazı kardeşlerim Bu yayınları yapıyorlar Meslekleri o Onu ifa ediyorlar Onlar alırlar Ben ona bir şey demiyorum Onların hakkı Ama benim elhamdülillah Kitaplarım var kendim oradan e, nafakamı temin ediyorum Allah'ın inayetiyle hiçbir kuruş almadım arkadaşlara kardeşlerime şunu söyledim se bir para verecek de şunu al şuraya koy o vakfın hesap numarasını ver oraya yatırsınlar bir para mevzuunda iki kadın mevzuunda hassas ol bütün dinsizler Allah ve Resul düşmanları üzerine gelsin bugün Yalanlarla seni belki bir noktaya kadar mahkum ederler. Ama bu millet öyle asil bir millettir ki bu millet seni bir gün tutar ayağa kaldırır. Bu millet hakikati ayağa kaldırır. Çünkü Anadolu o hakikatin bedelini ödemiştir. Elhamdülillah siz de hadiseye buradan bakıyorsunuz. Biliyorsunuz bunlar nereden? Nasıl saldırırlar? E bekliyoruz zaten biz onların buralardan yalanlar, masallarla saldırmasını bekliyoruz. Ne yapıyorsun saldırdığı zaman Hudeybiye'den Mekke'ye bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor bir anlaşma yapmış. Sahabeyi kiram radıyallahu anhum ağızdan bıçak aşmıyor. Hazreti Ömer radiyallahu her şeyi sorguluyor. Gözlerde yaşlar birikmiş. Eller kınlarına gitmiş, kılıçlarına gitmiş. Öyle bir öfke hali var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye'de Fetih Suresi geliyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Buradan kuran Hakim onlara Mekke'ye bakın diyor. Şimdi siz oraya giremiyorsunuz, Mekke'ye giremiyorsunuz. Ama öyle bir gün gelecek ki bugün oraya girmenize müsaade edemeyenler, ellerini, kollarını bağlayacaklar, karşınızda duracaklar, onların hayatları sizin iki dudağınız arasından çıkacak bir cümlede olacak. قال لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Öyle dedi Resulullah Aleyhisselam. Bugün azarlama yok, Allah sizi affetsin. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın söylediğini söylüyorum. Yani Hudeybiye'de onu Mekke'ye almayanlar iki yıl sonra Bütünüyle Mekke'yi İslam'a açtılar. İslam'a açılmasına Mekke'nin mani olamadılar, engel olamadılar. Fetih Suresi Müslüman'a bunu söyler. Buradan bak der. اِنَّهُمْ Mansurun ve وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ galibun. Sahbe-i kiram, Allah-u Ekber diyemiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim onlara Mekke'deki o şartlardan Medine'yi gösteriyor. İran'ın fethini gösteriyor. İstanbul'un fethini gösteriyor. Orayı işaret ediyor. Fakat bir de şunu gösterir وَلَا تَحْسَبَنَّ Allah'a غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Buradan ahireti de gösterir. Şimdi sana bu yalanlarla saldıranlar, mahkeme-i kübra var, oraya gelecekler. Allah Teala'nın mahkemesinde herkes hesap verecek. Oraya bakarsın, elhamdülillah, Orası rahatlatır, Mekke'ye bakarsın, İstanbul'a bakarsın, bir alemden bir anda başka bir aleme geçersin. Zaten namazla biz onu yaşarız. Allahu Ekber deyince her namaz bir alemden başka bir aleme kanatlanmaktır.